أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجماعين اللهم لا سحل إلا ما جعلته السحلة رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وصل لبطة من لسان يفقه قبل اللهم اخطي للا ظلم والأموات الفصل الثاني الحكم بغير ما عزل الله أعطي الحكم بغير ما عزل الله اللهم ينبيله يثمتنا لا شك أن ilkesiye şer'a Allah'ı ve adam tahakküm ilehü işunül hayatin en açırı ve en bariz müzaheret-i inhiraz müslümanların toplumlarında inhirafın yani tahrifin en açık ve bariz en önemli bir şekilde ortaya çıktığı müslümanların hayatlarından kendine müslüman diyen insanların hayatlarından Allah'ın şeriatını çıkardıkları ve ona hükmü olmayı terk ettikleri çifte götürmez bir gerçeklik. Evet, Müslümanların beldelerinde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemekte. Ma hall min ve ve ve Evet. Zillet, zulüm, Farklı farklı fesadlar, her türlü çeşit fesadın yayılması. Hepsi aslında bunlar neyden kaynaklanıyor? Allah'ın şeriatına muhakkak bir insanların tayt etmesine. Allah Azze ve Celle şeriatıyla hükmedilmesini fark kılmış ve kullarını da bunu vacip kılmıştır. Kitabın inme sebebi de budur. Başka bir sebebi yok. Yani insanlar doğru yola iletmek ve benzeri sebefleri var ama temel sebef, temel gaye budur. وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مُحْتَلَكُونَ Evet, Bakara Suresi 213. ayet. O Allah ne yaptı? Onlarla beraber, yani peygamberlerle beraber kitabı hakla ile, o hak olarak indirdi ki insanlar aralarından çıkan anlaşmazlıklarda hükmetsinler. Allah göğün Rabbidir. Allah Azze ve Celle Sübhanehu ve Teala güneşi yağdırır, nebat bitirir yerden, ot bitirir, yeşillik bitirir. Allah Azze ve Celle hayvanları yaratmıştır insanlar saydalansın diye. Allah hem yüzünü hem yüzünü düzenlemiştir. Bu kadar şeye düzen getiren Allah Azze ve Celle gecenin gündüzü takip ettiği ve benzeri şeylerin olduğu şöyle bir vakitte ve zamanında Allah azze ve celle yeryüzünün idaresini de bizlere bırakmamış. Allah o yüzden yeryüzünün idaresinde gene kendinin olduğunu Allah azze ve celle e, e, beyan etmiş. Siz hiç düşündünüz mü? <gülüyor> o ilk galara Rabbukal melaiketi inni ja'ilun fil ardi halife. zaman demişti ki ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. Halif dilin arkasından gelen arkadaşlar. halife bir şeyin arkasından gelen adam. İnsan Allah'ın nasıl olur? Eyvallah. Allah'ın şeriatını yeryüzünde takip etmekle Allah'ın halifesi olur. Allah gökte Rab'dir. Zaten aksini kimse iddia edemez. Çünkü gök Allah'ın hükmünde şu an. Ne yapıyor? Allah'ın düzenlediği şekilde devam ediyor. Allah oraya hükmediyor. Allah yeryüzüne de hükmediyor. Ama şeytan, iblis ve onun etbaa olan, onun dininden olan kafir ve ne yapıyorlar? Bu dine karşı çıkıyorlar, başkaldırıyorlar haşa. O neden nedir ki? Allah Azze ve Celle'nin halifesi olmak, Allah'ın kanunlarının yeryüzüne tatbik etmek demek. O yüzden Allah kitabı indirmiş ki insanlar ister dünyevi olsun, ister uhrevi olsun. Ki Allah kitapta bazı meseleleri, Allah kitapta ne yapmıştır? Her meseleyi beyan etmiştir beyan edilmeyen hiçbir mesele yok. Hiçbir mesele. Evet, devam edelim. İnne enzelnâ kitâbe bil hakki li tahkumu beyne en-nâsi Evet. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanların arasında ne yapasın? Bina arâka Allah. Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedebilir. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki din fıkıh. Din anlayış. Bina arâka Allah. Allah'ın sana gösterdiği şey. Yazını metni olunca <gülüyor> çok farklı algılanması, çok farklı taraflara çekilmesi nedir? Mümkündür. Ki insanlık tarihi boyunca e, kötü din adamları her zaman ne yapmışlardır? İnsanları çirkin emellerine alet etmişlerdir. Din kılıfı altında. Yahuda Hristiyanlar bunu yapmıştır. Bu ümmetten de insanlar bunu yapacaktırlar. Sizden öncekilerin karış, yollarına karış karış. Şibran var şibran. Karış karış ne olacaksınız? Tabi olacaksınız. O yüzden bir takım insanlar da çıkacak ne yapacak? Din adamları. Dini kötüye kullanacaklar. E şimdi dini kötüye kullandılar diye imtihanı reddetmeye kalkmak bu da kafirlerin yapacağı bir iş. Şeytan bir yandan onları oradan sattırırken bir yandan bunları da bunlara kızdırıp dinden soğumakla ne yapıyor? E, saptırıyor. İnsanlar çoğu buna kızıyorlar. Ya adam diyor ki ya herkes bir şey diyor, herkes kendine çağırıyor. Biz nereden bileceğiz diyor doğru hangisi. Bu adam sözünde yalancı. Bu adam her gün televizyon izliyorsa, bu adam eline alıp Kur'an'ı okumuyorsa, tefsirini okumuyorsa, hadislerin şerhlerini okumuyorsa ve bu sözü söylüyorsa bu adam koca bir yalancı. İnsan önce ortaya bir şey koyar, o istediği, irade ettiği şeyi bulmak adına Ondan sonra der ki ben aradım da bulamadım. Halbuki onlar kendi yamukluklarını başkalarının yamukluğuyla kapatmaya çalışan insan. Yoksa hakikatte bir şeyleri anlamamış, idrak etmemiş insanlar değildir. O neden nedir ki? Bir takım insanlar çıkacaktır. Allah'ın kitabını kötüye kullanacaklardır. Kendi batıl, fasit anlayışlarıyla kendi batıllarını desteklemek için kullanacaklardır. O yüzden Allah demiştir ki Helak olan delir üzere helak olsun. Kurtulan da delir üzere kurtulsun. Evet. Vebene, ve bil-hukm Allah hükümde yalnız olduğunu ve ona has olduğunu. Has bence ne oluyor? Rablerin ilahlığın sıfatlarından oluyor. Kim kendinde Allah'a has olan görme sıfatını iddia ederse kafir olur, değil mi? Ya bir başka ta hakkında onun öyle bir sıfat olduğuna itikat eden de ona ibadet eden bir kul olmuş olur öyle mi? Allah'tır her yerden gören. Şurada bir var. Şurada bir şey var. Bütün yönlerini görüyor diyen adam zındığın kafirin tekidir o şeyha Allah'ın vasfını sıfatını verdiği için kafir olmuş. Hükümde görme gibi sadece Allah azze ve celle'ne olan ait olan bir vasıftır. Ama şuraya dikkat. Ee, dedik ya görmek Allah Azze ve Celle yapar. Değil mi? Ama hangi sıfatlı görmek? Her şeyi Kâmi. zaman, mekan tanımadan kamil bir şekilde. Hüküm de böyle. Asıllar Allah Azze ve Celle'de. Allah'ın kamil bir şekilde hüküm Allah Azze ve Celle. Ye. Ama şöyle diyebilir bir adam, diyebilir ki Hanifler işte diye haram demişler. Diğerleri helal demişler mesela nasıl oluyor? hüküm Allah'ındır diyorsunuz. Bu haram hükmü veriyor, bu helal hükmü veriyor. Burada ikiye ayrılır. Bir şer'il münezzer, iki şer'il muavval. Birincisi şer'il münezzer olan şey Kur'an ve sünnettir. Bu, bu Allah Azze ve Celle'nin kullara indirdiği şeydir. Burada Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Şer'il muavval ise naslardan, münezzer olan şeriattan çıkartılan Yapılan istinbatlar sonucunda oluşan içtihatların genel adıdır. O yüzden şer'ül mu'avvelde haramlar ve helaller değişebilir ama şer'ül nazelde haşha değişemez. Kim bunu iddia ederse katı bir kafirdir Allah'a ya. Evet. Yenil hükmü illa hak ve huve Hüküm hakimin kanun koymak sadece Allah'a ait. O hakkı anlatır. O ayıranların en hayretidir. Çünkü Allah neyi ayırır hükmen? Satılı haktan, iyi, pisten, mümini kafirden, falsı, işte mutlakıdan değil mi? Hepini Allah birbirinden ayırır. subhanahu <gülüyor> Ana Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah yalnızca ona ibadet etmenizi emretmiş. Böyle evet. naflatlardan ne anlıyoruz? Hükmü İbadet olduğunu Devamında ne diyor. Allah tağrı ömer, Allah tağbudo, illa iyyah. Yani iyi ne? İni hüküm, illa ömer, Allah ta ta tahtahsam, illa Yani bir maana. Fark etmez çünkü ibadet genel bir kavram olduğu için. Cehenneme her şey gider. Tam muhakemede. Muhakemen ibadet olduğunu deli bu değildir. Muhakemen ibadet olduğunu ki birazdan geleceğiz ama ﷻ inşallah. Muhakeme ibadettir. Allah'tan başka adına yapılan muhakeme ona ibadettir. Çünkü Alemler Rabb'i sen bu kararımız intifak etti, Gece namazına kalktığı zaman Allahumma aleyke tevekkeltu ve ileyke enabtu ve ileyke hasamtu ve ileyke hakemtu. Allah'ım sana tevekkül ettim. Sana yenildim. Düşmanlarımın sana iletti. yani sana getirdim. Sana muhakeme oldu. Burada ibadetin çeşitlerini sayıyor ve arada vav atfı kullanıyor, değil mi? Bu neyi gösteriyor? Sayılan şeyler arasındaki denkni gösterelim. Fa kana alazwajalla lelhamdu fi al-u fi al-ula ve al-ahire. Wa lelhamdu fi al-ula ve Ve lehu'l hukmu sonda hamd övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a ve lehul hukm onundur ve ileyhi turcaun ona döneceğiz. Fa Önce de ve da. evvalla vakit. Ve mehtalatın fihi min şeyi elçahkunu ila Allah. bir şeyde hikmetiniz amaşura kırk 42. ayet. hukmuhu onun <gülüyor> hükmü Allah'a. Fi Fî, fihi min şeyin ne kira gelmiş, maârif'e gelmemiş. Eğer maârif'e gelseydi eliklamla min şeyin olsaydı, o zaman ne olurdu? Maârif bazı mesele. Yani mesela. Allah Kur'an'da şeyden bahsetmiş, miras taksimatından, boşanmadan, öyle mi? O zaman sadece Kur'an'da bahsedilen bazı şeyleri katlediyor olabilirdi. Eliflen marifesi gelecek. Ama ne kere gelmiş? Min şeyin olunca büyük küçük, fark etmeden her şeyde hükmünde nereye döndürmek? Alimlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle O da neyle olur? Önce bir masları belirlemekle olur. Mahtar nedir? Kaynak asıl demektir. Adam midye helal diyebilir, biri de haram diyebilir ama mahtarı neresidir? Kur'an ve sünnet olduğu için ibadeti nereyedir? alemlerin rabbi olan Allah'a Sünneti maktar kabul ettiği gene yine peygambere ibadet etti demiyoruz değil mi harşan? O yüzden bir adamın şer ilmu evvelde Ebu Hanife'nin görüşüne giderek midyenin haram olduğuna inanması, mekruh olduğuna inanması e, ne değildir? ha Ebu Hanise'nin ibadeti, ona hükmü vermesi manasına gelmez. Asıl neyse ona hükmü vermişti. Ama düşünün ki bir adam, en basitinden kırmızı ışıkta durmak, çinlere basmamak, ne bileyim ufak idari işler bile olsa, öyle mi? Masları şey olan, tavutun yazdığı kitap olan, şeytanın iblisi, insandan kullarına vahiy etti. Çünkü, Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Peygamberlerine ne yapmıştır? Kitaplar göndermiştir. Onlar insanlar arasında hükmesinler diye. İblis de kendi davetçileri olan yöneticilerine, devlet başkanlarına, bugünkü cumhurbaşkanı ve başbakanlara ve milletvekillerine vesvese vermektedir. Değil mi? O vesvese vahiy, hani vahiy, vahiyin çeşitleri vardır değil mi? Mesela Musa'nın annesine vahyet diyor değil mi? çocuğuna işte şey bıraktı. İlham var değil mi? İlham. Şeytanın vesveselerini zaten sofilerin ekserisi karıştırdıkları için, ilham zannettikleri için tapatmışlardır. Şeytan onlara ne atmıştır? Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle: Leyhuna ila abliya ijmniyucadilukum. Sizden mücadele etmeleri için dostana vahy ederler. İblisler, davet, kendi davetçileri Küfür dininin ki küfür tek millettir, iman ehli de tek millettir. Küfür dininin e, tek olan, küfür dininin davetçileri olan yöneticiler ve devlet başkanlarına şeytanlar vahyederler. Aslında iblis askerlerine vahyeder ki cinler onun ordusudur, onun soyundandır. Onlar da... Tutarlar, iblisin emir ve komutlarını devlet başkanlarına ne yaparlar? Bulaştırırlar. İblis, arşını suyun üzerine koyar. Tirmizini ve Ahmet'in ittifak ettiği hadiste, şeytan arşını, taktığını denizin üzerine koyar ve seriyeler insanları insanlara artırmak için. Peki düşündünüz mü niye arşını suyun üzerine koyar? Allah'ın arşını suyun üzerinde ar mi? ve arşuhu alelna. Onun arşı suyun üzerindedir diyor ayeti Allah'ın arşı. Her meselede kendini alemlerin Rabbine benzetmeyi ve ortak kılmaya çalışan bir iblis aleyhillâne. O yüzden Allah kitap gönderdiği için o da kendi kullarına kitap yazdırıyor. veriyor. Onların adı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan Anayasası, İngiltere Anayasası, Fransa Anayasası. Ama aslında her biri iblisin vahiyi. Her biri aslında iblisin, kendi kullarına vahiyedir. Bu yüzden Azerbaycan'daki anayasayla, Türkiye'deki anayasanın farklı olması, burada neye benzetmeye çalışıyor kendisini? Her ümmete Allah'ın farklı bir şeriat kılmasına benzetmeye çalışıyor. Birinde haram kıldığını, diğerinde helal kılıyor. Diğerinde helal kıldığını, diğerinde haram kılıyor. Allah Azze ve Celle imtihanı gereği, ne yapıyordu? Bir şeyler hasta haram kıldığını, helal, helal kıldığını haram yapabiliyordu. İblis her şeyde ne yapıyor? Kendini alemlerin Rabbine benzetmeye çalışıyor. O yüzden kaynağı ve mazları, iblisin vahyi olan kanunun mazları kabul edip, o mazlardan istinbat yapıp, örnek, kırmızı ışık kanunu da koysalar, şimdilere basmama kanunu da koysalar, Nedir bu iyadır billah masları eğer itikat ederse kişi masları o olduğu için ona ibadet etmiş olur. Yani helalliğine itikat ederse. Çünkü bunlar ne normalde mübah işlerden de ama masları iblisin vahyi olduğu için insanın onun haram ve batıl olduğuna, batılının batıl olduğuna itikat etmesinin şartı vardır. Öyle mi? Bunlar çok önemli mesele. İsa'nın tafsilatı aslında burada var. İblise itaatin taksiyatı. Çünkü bir günah işlerken en büyük tağut olan kime itaat ederiz? İblise. Hiç kimse günah işlemekle İş ne olmuyor? Kafir olmuyor. Fasık oluyor. Öyle değil mi? Peki, günah işlerken en büyük tağut olan, tağutlar arasında en büyük tağut olan iblise itaat edince insan fasık oluyor, kafir olmuyorsa, demek ki eee ne kadar büyük taahhut olursa olsun, küfürde ne kadar haddini aşarsa açsın fark etmez. Ona yaptığı itaatin çeşidine göre kişi isim olur. Eğer bu şirkte ise bu itaat bir haramı helal veya helali haram kılma noktasında ise mesela günümüzün e, iblis kaynaklı vahiylerinde miras taksimatı vardır. Kadın ve erkek eşitliği vardır. Kadın da mirastan bir pay alır, erkek de bir pay alır. Burada ne vardır? Allah'ın e, Yasaklanmış olduğu bir taksimat vardır. Haram kıldığı bir taksimat vardır. İnsanlar bunlara böyle e, itikat ederek itaat ettikleri zaman ne olmuş olurlar? Onları ibadet etmiş olurlar. Yani aslında ibliste ibadet ediyordur bütün yeryüzündeki insan. Kaynak iblistir, fark etmez. Ya insan Allah'a ibadet ediyordur ya da onun Allah Azze ve Celle'nin ve bizim düşmanımız olan iblis aleyhillah aneynafiyyadır. İbadet ediyordur. O yüzden bu meseleler önemli meseleler, aklların iyi bilinmesi lazım. İnsanın işe işe kadar durmaz mesela. Kırmızı için. Yani orada insan yani işe kadar delemez bir şeyi, bu şey tabutun boyu olduğu, maskarı maskalarının bahtil olduğuna ikiat et. Sanki mesela şimdi bir insan dünya yapar da eğer işe kadar bu hal Onun gibi oluyor. Aynen. Aynen. İnsanın haramlığına, onun bahtim olduğuna ikiat edilmesi şart. Tamam. Onun sonuçta tafut hangi mahtardan yola çıkarak koymuştur ortaya? Hı hı. Kendi bağıtıl mahtarını. Adam diyor ki ya diyor, Tayyip her zaman diyor, başörtüsü şey çıkaracak işte kanun. O başörtüsünü fazla kısa millete, gene mahtarı Türkiye Cumhuriyeti anayasası olduğu için gene küfürdür, bir gene ona karşı. Onlar desek ki ya de hiçbir şeyden razı olmuyorsunuz. Biz dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar hiçbir şeyden razı değiliz. Ve yakune dini Dinin tamamı Allah'ın Yani başörtüsünü emeziyoruz işte ya işgide de böyle takın. O başörtüsüne itaat ve ibadet olur. Niye? Maksarı belli. Mahsarı neresi? İblisin vahiy. O yüzden kişinin her zaman iblisin vahiy kaynaklı yapılan içtihatların altını çiziyorum bu kelimenin. İblisin vahyinden kaynaklanarak yapılan içtihatların her birinin Bahtil olduğuna itikat etmesi farzdır kişimize. Aksi takdirde yer bu ibadet etmiş için olurlar. Allah ﷻ Devam. Eyvah. Allah Azze ve ﷺ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ne ismini vermiştir? Kafirler, zalimler ve fasıklar. Şimdi birinci nokta Allah'ın indirdiği şeriatla hükmetmeyen derken bu hüküm meselesi üç tane bacaktan oluşan bir meselemiz. Bir, o kanunu koyan Allah'ın indirmediği şeyi haramı helal veya helali haram yapan şahit yani teşrih Birinci adı teşri. Şeriat koyma. İkinci adı hakimin bu taahhutun yaptığı teşri ile, batıl teşri ile insanlar arasında hükmetmesi. Bu da nedir? İkinci ayağıdır. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetme. Kadının, mahkemelerdeki kadınların bir durumu. Diyebiliriz. Üçüncüsü Üçüncüsü ise nedir? Muhakemedir. Yani ona muhakeme olan insanların hükmüdür. Burada üç tane grubun hükmü konuşulur. Bir kanun yapanları, iki bu kanunlarla hükmeden hakimlerin, üç bu kanunlara muhakeme olan muhakimleri. Yani muhakeme olan şahısların. Değil mi? Bu üç taifenin hükmü birbirine bağlıdır. Evet. Şimdi buna önemli. Ne dedik? Kuffar, kuffaran ve zalimine ve farketeyin kafirler, falsaklar ve zalimler. Şimdi insanlar ne zannediyorlar? Zalim ve falsak denince her demek gibi de dinler çıkarmayan kısmı var zann Halbuki Kur'an'da zulüm hangi kaç manada kullanılmıştır? İki. Mesela ya buna ya erşüklü villah inne şirkler bunun arzim ey oğulcağızım Allah'a tak koşma süpesis şirk şey, büyük bir zulümdür, değil mi? Allah şirkine diye zulüm. Mesela Allah şirk koşanlardan bahsederken, inna huwee fakat harra malla Allahu alehir cenne, wa ma'uahuunlar min Allah diyor ki kim Allah şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır, onların hiçbir varacağı yer cehennemdir. ve zalimlerin hiçbir yardımcıları yok. Allah şirk koşanlar ne diye isimlendiriyor? Zalimler diye. Demek ki bazen. Zalimden kasıt müşriktir. Bazen zalimden kasıt fasık Müslüman. Üçüncü nokta falsıklar kelimesine gelince tamam zalimi böyle tevil ettiniz. O mali 44, 46 ve 47'de 45 ve 47'de gelen ayetleri diyor. Tamam böyle tevil ettiniz zalimleri Peki fasıklar? Allah diyor ki innel munafiqine munafi humul faysifon. Şüphesiz münafıklar fasıklardır. <gülüyor> Heh. Mesela o ayette olduğu gibi Allah münafıkları fasıklar diye isimler diyor. Hadis münafıklar kafirler, öyle mi? Cehennemin en alt tabakasından. Demek ki fısk kelimesi de bazen ne olarak kullanılıyor? Büyük fısk. Yani kişiyi dinler çıkartan küfür manasında kullanılıyor. O yüzden bu ayetlerde zaten İbn Cerre ve Taberi ve İbn Kesir, Kurtubi gibi büyük müfessirler hepsini yapmışlar. Maide Suresi 44, 45 ve 47. ayetin tefsirlerinde bir yorum olarak bunu aktarırlar. Tevillerden biri olarak bu ayetleri bunu anlatırlar. Yani fasıklardan kasıt Hristiyanlar, zalimlerden kasıt Yahudiler, kafirlerden kasıt bu ümmettir. Yani onlar da kafirler, bunlar da kafirler ama bu farklılığın sebebi işte Allah Azze ve Celle böyle isimlendirmiş diye bir tevil ve tefsir olarak bütün alimler tefsir kitaplarına naklediler. Şimdi tefsir kitaplarındaki anlamadaki temel problem şudur. Tefsir kitapları adı üzerinde olduğu gibi bir şeyi tasara etmek. Ne yapmak demek? Yorumlamak, açıklamak demek. İşine, işine açıklama ve yorum girince müfessirler doğru yanlış her şeyi yazmışlar. Buranın altını çiziyorum. Müfessirler doğru yanlış her şeyi nakletmişler. Sonra demişler bu görüş uzaktır bu görüş yakındır. O görüşler arasında tercih yapmışlar, tercihlerini yazmışlardır. Ancak e, maalesef müfessirler hani kal kıl hani denilenlerin nakletme kadınına atmışlardır. Kendi dönemlerinin vakıasını anlayıp idrak etmemiz için insanların konuştuğu şeyleri nakletmişlerdir. Her zaman bu sözlerin sahiplerinin hükümlerini de beyan etmemiştir. Mesela adam biri bir ayete tevil getirmiş mesela. Örnek İbrahim aleyhisselam için. İbrahim gerçekten aya güneşe pusat taptı falan falan dedi diye nakletmiş mesela. Ama bir problem var. Onu diyen adamlar hükmünü beyan etmemiş. Zaten o söz mercur değil de. Başka bütün ittifakla müfessirler diyorlar. Kavmini aşağılamak, akılsızlık ondan akılsızlığına ortaya koymak için İbrahim Aleyhisselam böyle yaptı. Ama netice itibariyle müfessirler ne yapmıyorlar? Bunlar arasında tercih yapmıyorlar. E öyle olunca ne oluyor bu sefer? İnsanlar önüne gelen ayeti anlayacağız diye eline tefsir alıyor. Tefsir alıp sapıtıyor. O yüzden insanın ne yapması lazım? Kesinlikle fakihlerin iman ve küfür kitaplarındaki iman ve küfür babından ayetlerin yorumunun okuması lazım. Tefsirden sadece malumat için yararlanmak lazım. Yoksa aksi takdirde yanlış anlaşılmalar, özellikle i̇bn Kesir gibi rivayet tefsiri olan, taberi gibi rivayet tefsiri olan tefsirlerden kesinlikle usulü öğrenmeden, usulü bilmeden faydalanmaya kalkmak cinayet olur. Cahillerine bir de verdiğiniz artık katliam diyelim ona. Herkes okur, anlar bir şeyler istimbat yapmaya çalışır, şeriatın bütün akıllarının yerle bireyler. Bugün yaptıkları gibi insanlar. Evet. Katısa'da diyor ki ben bu kitabımda bütün zahir mağdur, bütün harçları yazdım diye şey takırca hemen siler kaldı diyor. Ben de önüme çıkardım. Ayeti mi okuyun mu? Ayeti okuyayım mı? Hı hı. Sonun لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Evet. Ve men lem yahkum Allah fa ulaihe hum zalimun. Evet. Ve men lem Allah bunlar bu ayetlerde zikredilen işte faiklerin küfrü kimle alakalı? Mahkemelerle bunun hükmeder hakimlerle alakalı. Hani işin komik tarafı bugün teşri'i yapan, kanun koyan kavbutları Müslüman diye göstereceğiz diye gereksiz bir çaba içerisinde bulunan Asrın bir ehli, cehme ehli, taraftarları hep Mayda 44'ün teslimde şu istilaf var, bu istilaf var, Küçük Küfür İbn Abbas'ın böyle yorumu var falan filan. Bu adamların hepsi neyi, neye inandığını bilmeyen insanlar. Çünkü yöneticilerin küfrü zaten Mayda 44 değil. Onların küfrü teşriği. Daha önce de beyan etmiştir. Onların küfrü teşri, teşriği neyse Küfür olduğunda ümmetin ihtilafı yok. Ümmet ne yapmışlar? İttifak etmişler e, teşriğinin icma ile küfür olduğunu. Aklı başında iki tane akıllı adam ihtilaf etmemiş teşriğinin küfür olması noktasında. Artı sadece tabii ki e, teşriği boyutu bu ayette dikkat çekilmesi gereken nokta değil. Başka nereye dikkat çekilmesi gerek? E, Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu insanların, hangi insanlar bu yöneticileri temize çıkarmaya çalışan insanların hepsinin işte biz Selefiyiz, Selefin izindeyiz, Selefin yolundayız dediklerini görürsünüz. Ve derler ki insanlara ister Ebu Hanife olsun, ister İmam Şafii olsun, ister işte Ahmet olsun, şey olsun fark etmez yani kim olursa olsun değil mi? Bir insanın sözüyle, kavliyle nereden çıkmayız derler. Nasr'ın hükmünden, Nasr'ın ortaya koyduğu sonuçta ne yapmayız? Çıkmayız deriz. Halbuki daha İbni Abbas'ın dahi söyleyip söylemediğinin belli olmadı. Öyle mi? Bir söz var ortada. Böyle bir sözden nereden çıkıyorlar? Nasr'ın zahirinden çıkıyor. Bu en büyük usulsüzlük. Çünkü İbn-i Nur Habredenler, Şükredenler, şükredenler kitabınlar ve başka kitaplarda beyan ettiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabını ne üzere bırakmıştır? Nasları zahiri üzerine bırakma usulü üzerine bırakmıştır. Taki ne zamana kadar? Onu zahirinden hamledecek bir karine gelene kadar. Bu zahirilik demek değildir. Zahirilik başka bir şeydir. Fıkıhta istinbat yaparken e, hadisin geçerli bir tevhili olmasına rağmen, irade eden bir mana olmasına rağmen o tevhili yapmamak demektir. Zahirlik budur. Mesela e, geçen dersine geçmişti ''Umirtan uqatilen nâse hattâ yeşhedü illallah.'' Değil mi? ''İnsanlar allâ ilâhe illallah.'' deyince kadar savaşmak demektir. Biz ne tevhili getirdik onu ulemadan, Hattabi'den, Nebevi'den, Kadıyat'dan değil mi? İmam Begavi'den, İbni Hacer'den. Bunlar dedik Asli yapılan hakkındaki şeylerdir. Zahiriler bunu kabul etmez. Hadis zahiri nedir derler? Mücerret la ilahe illallah demektir diyebilirler. Anlatabilir mi ne demek istedim? Yoksa ehlisünne vel cemaat İbnü'l Kayyım'ın dediği gibi İmam Şevkâni'nin kendi usul kitabında zikrettiği gibi eğer bir nas'ın zahirinden hamledecek edecek başka bir nas gelmez ise Naptı ne yaparlar? Zahirine bırakırlar. Deli. Peygamber Salasım'ın bayram hutbesi. Bukhari ismi rivayet ettiği hadislerden biri. Peygamber Salasım bayram hutbesini verdikten sonra kadınların yanına geliyor ve kadınlara da bayram hutbesi veriyor. Biriler de yanında. Çokça salaka verin ey kadınlar. Cehennem ehlini gördüm. Çoğunluğu sizler denetiyor. Diyorlar ki ''Niye ya Resulallah? Çünkü siz küfredersiniz.'' diyor. ''Kufrul aşir.'' Diyorlar ya Resulallah bu Allah'a ve Resulüne küfretmek midir? Aleyhisselatü Vesselam yok diyor. Bu kufrul aşirdir, nankörlüktür. Diyor. Kocanız size iyilik yapar yapar dersiniz ki sizden, senden zaten ne iyilik gördün ki. Diyor ki İmam Şevkani, İbnül Kayyub, Şef Şenkit'in hepsi bu hadis yorumlarken diyorlar ki bu yorumlarken. Neden kadınlar sordular Allah ve Resulüne küfretmek midir diye? Çünkü peygamber diyorlar onlara böyle bir usul öğretmişti. Eğer aleyhisselatü vesselam hadisin devamında kufrul aşir demeseydi onu zahirine amel edecekti. Yani ne diyeceklerdi zahirine? Şirktir. Kufurdur diyeceklerdi. <gülüyor> Eyvah. Subhâbül muslimun fıskunu vakitâ luhu Müslümana sövmek Fısk, onunla savaşmak nedir? Küfür. Küfür. Normalde bir kaline gelmezse Müslümanın Müslümanla savaşması küfürdür dememiz lazım. Ama ne diyor? Ben Eğer, ben de, ben de, ben de. He, eyvah, müşriklerden iki tarife müminler müminlerden iki tarife savaştığı zaman ne yapın? Aralarını bulunmuyor <gülüyor> Allah. se i i i i i artık azgınlık ederse Siz de o azgınlık eden tarafa karşı ne yapın? Savaş. Ha bu nasıl neyi anlıyoruz? Diğer naslın zahirinden çıkarılması gerektiğini anlıyoruz. Tamam mı inşallah? Peki bir hücceti zahirini diğer bir hüccetle sapıyorsak. Mesela inneme harram aleykumu meyten öyle size ne oldu? Haram kılınmış. Doğru. Peki balık ölü yiyoruz. Çekirge ölü yiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki ölü helal kılındı. <gülüyor> Eyvah. İnne me harram aleykumul meyse. Meyse orada ölü size haram kılındıdan iki ölü müstesna. Neden? nasıl zahirinden niye çıkıyoruz? Başka bir nas var. İhtisas yapıyor. <gülüyor> ve demem. Kan. Ama hangi iki kan hariç? Dalak ve ciğer hariç. Gene o hadis diyor ki iki kan da helal kılındı. Dalak ve ciğer diyor. <gülüyor> demek ki Nasrın, bu çok önemli bir usul yani. Bu anlattığım şeyler birçok ilim talebesinin işin içinden çıkamadığı ve sapıttığı, garip garip şeytanın vahiyyle farklı sonuçlara gittiği noktalar. Bunlar bilinmezse naslar yanlış idrak edilir, yanlış vehmeler. Yani anlıyoruz ki naslın zahirinden başka bir nasla çıkılır. Peki soru, sahabe sözü yükket Sahabe sözü yükket midir? Nas'a muhalif olursa zaten icma ile marbut. Ama bir Nas'ın sevgiline gel geldiyse zahidinden hamlesini. Niye? İcma diye Şartlarla evet şartlarla hayır. Nedir o şartlar? Bir. Sahabenin ek serisi bunu duyacak ve hepsi sukut edecekler. O sahabe ne söyledi? Bir. İki. Hiçbir e, zayıflık, şazlık Hadisin senedinde kopukluk vesaire olmayacak. Sahabeye dayandırılan bu tefsirin. Doğru mu? Yani ağır şartları var. Peki İbni Abbas'ın rivayeti Kufrundûne Kufur Bu nedir? Munkası bir rivayettir. İbni Kesir'in tefsirinde rivayet etmiş, takrirci yapan alimler ne diyorlar? Munkatıdır diyorlar. Niye? Ebu Hişan el-Mekkivan <gülüyor> el bu adam ne? Yahya bin Ma'in'e göre kezzer. Ahmet bin Hanbel'e göre de he? yani adam karıştırıyor. Bu adam birçok şeyi birbirine karıştırmış. Bütün şeye göre, ehli hadise göre ricalden anlayan ehli hadise göre bu adam yalancı. Bir tek İbn-i Hibban demiş yani bunun hadisi alınır diye makbul bir hadistir bu Selul Ebû Ama İbn İbban ricâl ilminde zayıftır. Tesahhul vardır onun. <gülüyor> yani Kolaylık yapmıştır. Şartları çok e, geniş tutmuştur mesela. O nedenle dedik ki İbn İbban'ın sözü Ahmet bin Habib'in veya Yahya bin Maîn'in sözüne tercüme. Veya ümmetin Cumhur'unun sözüne tercih İbn Hacer de onun zayıf olduğunu, hadisinin metruk olduğunu nakleder. O yüzden, ki İbni Hacer hadisinde nedir? Otoritedir yani. Dönülen kaynaklardan biridir. O yüzden e, İbni Abbas'ın daha kendisini söyleyip söylemediği dahi belli olmadığı bir söz nedeniyle Nasr'ın zahirinden çıkmak, kalbinde hastalık olan kafir, münafık, müşrik denişim. Aynı şekilde başka bir nokta daha İbni Cerret Taberi İbni Abbas'ın tabustan yaptığı o Tabus'un İbn Abbas'tan yaptığı rivayeti zikrettikten sonra diyor ki bu nasıl olabilir? Takip ediyorum. Çünkü diyor İbn Abbas'tan tam zıttı sahih senedle sabit olmuştur dedikten sonra senedini zikrediyor. Abdurrezzak el-Musannef'inde manar yoluyla rivayet ettiği hadi senedi getiriyor. Hadisi getiriyor ve İbn Abbas'iye bihi O küfürdür diyor. Orada bihi küfrün. Tam zıttı olduğunu söylüyor Taberi. Biz orada kufrun kelimesini büyüğüne hamlediyoruz. Onlar diyorlar nereden biliyorsunuz orada hiyebihi kufrun derken küçük küfürü kastetmediğini. Çünkü İbn-i Cerret Taberi böyle diyor. Nasıl olur? Tam zıttı diyor. Çünkü birincisinde لَا يَمْكُلِ عَنِ diyor Milletten çıkarmaz. Tam zıttı diyor İbn-i Cerret Taberi. Taberi nedir? İmam-ı مُفَسِّرِينَ. Evet. E, Müfesirlerin imamıdır. Öyle değil mi? Allah ona rahmet eder. İmam Taberi bunu Abdurrazak'ın muhannetinden sahih senetlerle rivayet etmiş. Hadi varsayalım ki bu sahih rivayet yok. İbn Mesud'dan sahih yollar, Paris Parislerle ne sabit olmuştur? Rüşvet alıp Allah'ın indirdiği hükmü etmenin kafir olduğu fetvası ne olmuştur İbn Mesud'dan? Sabit olmuştur. Peki sahabe ihtilaf etse ikisinden birinin sözü hükmet olur mu? Olmaz. E peki sahabenin ihtilaf ettiği bir şeyde Sonra kim çıkarsa çıksın, icma iddia ederse o adama ne denir? Sen koca bir yalancısın. Suudi Arabistan'da Yusuf el-Amberi'nin işte kitabı. اَلَحُقْمُ الْدَوَابِتِ اتَّكْفِي ve بِيْغَيْرِ مَا اَذَلَى اللّٰهِ diye bir kitabı. İşte tekfirin devabıtı, sınırları ve Allah'ın indirdiği ve örnek. Bu kitapta üç tane kitaptan İbn-i Abdülbel ettemhidinden i̇bn Hazm'ın e, bir kitabından bölgene gene e, imamlardan, imamlardan birinin daha üç tane imamın bu ayetin tefsirinde icma nakletini ve Mayda 44'ün küçük küfür olduğunu iddia eden El-Amberi'nin. Yani. yalancıdır. i̇bn Baza Vesat-ı Suudi Arabistan'daki Lecne-i sorulmuştur. Onun kitabını satmak haramdır. Onlar kazanılan para haramdır diye İbn-i Bas tekba vermiştir. Süleyman İbn-i Nafur el-Olvan söylüyor. Ben İbn-i Bas'ın kulaklarından duydum diye el-Olvan söylüyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de bunu çığırtkanlığını yapan Ebu Zerka diye bir zındık var. O da İslam'ın düşmanı. O da Ameri'nin kitabından bunu aldı. Yani oradan okuduğu için zaten burada Türkiye'de bu fitneyi yaymaya kalktı. Halbuki i̇bn Baz onun şeyhıdır. Bizim şeyhımız değildir. i̇bn Baz o kitabın satışından kazanan paranın haram olduğunu söyledi. Yani daha kendi şeyhının yolundan geçmiyor bu insan. Kendi şeyhının. Yani sözümüzde sadık isek öyle mi? Diyeceğiz İbn-i Baz'a Elbani İbn-i e yapışın. Sonra Mâle 44'ün tepsisine gelince i̇bn Baz'ın tepsini bile bir kenara atacak. Bu olacak iş değil. İbn-i gene fetvalarında gene e, Suudi Arabistan'daki lejneşeriyede Hepsinin ayda 44'ü büyük küfür olduğunu ancak bir adama rüşvet aldığı zaman akrabasıdır diye bir şeriat kadısının Allah'ın indirdiği ile hükmetmemesi. İşte veseki şu işte şahit mesela yalancıdır halbuki biliyor doğru söylüyor. Hani şartları bozmaya kalksa ve Allah'ın indirdiği ile hükmetse ki o gerçekten hırsızlığı yapmış elinin kesilmesi lazım. Bu adamın falsık olduğunu, i̇bn Abbas'ın sözünün buna havledileceğini, Lejneşşe'ye defalarca fetvalarında i̇ki söylemiş i̇bn Abbas, İbn-i, Bağ, İbni Yani bir iki istersen yüz beş olsun, bir şey olduktan sonra istersen milyon kere yapsın, fark etmez. Buna fısk demişler, ki bu şeklarda. E şimdi bir insan da bu şekların yolundayı diyorsa, ki biz onların yolunda değiliz, e diyorsa ve ondan sonra kalkıp bu meselelerde onları fetvalarını dahi tanımıyorsa, bu adam hevatına iman etmiş, işine gelene tabi olan, işine gelmeyene tabi olan bir insandır. O yüzden Mayda 44 meselesi cahillerin kafasında ancak bulanıktır. Allah'ın basiretini açtığı kalbini vahyin nuruyla nurlandırdığı insanlar için. Çok da böyle beş dakikayı açmayacak bir meseledir yani. Ama insanlar 500 senedir tartışıyorlar bu ayet. Okay. Evet veya konulup bilme azarallah sufran nakilan anil bilte fi adet suvar ve halat. Ne bize onlarla nasıl salim? Biçok şekilde Allah'ın indirile hükümet önüne ne yapar İslam boza. Mesela birinci suvarı birinci şekli. Ben şeraha Feyran. Ben şeraha veyle Birincisi teşvi aya. Adam ne yapıyor? Allah'ın şeriat kılmadığını indirmediğini şeriat kılıyor teşvi yapıyor yani bi Neymiş? Müslümanların ve kendisine ilzam ettiği teşriidir muslimanları kendisine ilzam ettiği nizam karar şeriat kanunlar şeriatı mukalif olan ve şeriatın isim, koyduğu isimleri ve şeriatın hakikatlerini değiştiren nedir? Ee, şeriatın koyduğu hakikatleri değiştiren şeyin adıdır. Teşimi. Şimdi reddetin hükmü vardır İslam'da. Değil mi? Mürtet öldürülür. Niye? Küfür bir sonakilerse intikal etmesin. Diye. Yani bugün Mustafa mesela boşanma hukuku şeriata göredir, Mesela Bugün Libya'da işte Kaddafi düştü. insanlar diyorlar ki işte şeriat ilan ediliyor falan filan. Dinin tamamı ama tamamı Allah'ın oluncaya kadar biz bunların hiçbirisinden razı değiliz. Müslüman bunlardan razı olamaz. Sakin mülte din öldürülmesine kadar eğer İslam ahkamı tatbik edilirse o zaman işte orada tamamıyla Allah'ın izniyle ne olmuştur. Allah'a ait olmuştur. İngiltere'de şeriat mahkemeleri var. Şeriat Mahkemesi'nin ilk işi İngiltere Devleti'nin yıkmak olması lazım. Şeriat Mahkemesi'nin ilk işini oradaki kafirlerin mürslet hükmünü verdikten sonra, Müslüman olduktan sonra kafir olanları öldürmesi veya aktığı kafirlerle e, mücadeleyi başlatması lazım. Ama dediğimiz gibi kafirler ne yapıyorlar? Dilim bir parçasını vermişler elimize. Bundan oyalanın diyorlar. Ağzımıza bal çalmışlar. Elimizden oyuncağımızı almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de adamlara namaz, oruç zekat vermişler. Adamlara Türkiye'de işte bu devlet kafirdir, kanunlar küfürdür, bunlara itaat edilmez dediğiniz zaman ya namaz kılıyoruz, ezanlar okunuyor ya diyor. Niye? Dinin bir parçasını vermişler. Bunlar da zannediyorlar bunlara din vermişler. Çünkü dün namaza dahi izin verilmiyormuş. Dün tam bir katı küfür varmış. Bugün küfür biraz daha sanki hafiflemiş gibi ama tabii Hakk'a en yakın olan batıl en tehlikeli batıldır. Evet. Fakat tekrarla bir badehaten vücub ifradullah Teala'nın hükmü ve şeriatı. Evet. Ne gerekir? Bizim ne takrir etmemiz lazım başlangıç olarak? Allah'ın ulûhiyette Allah'ın pardon, zükmde ve teşriide tek olduğunun vacip olması, buna inanılmasının gerekliliğine itikad etmemiz lazım. <gülüyor> evet yaratmak da emretmek de onundur. O alemlerin Rabbi yücedir taâlâ, değil mi? Allah tabaraka bereketlidir Şimdi burada dikkat ederseniz ne var? İki tane vasfın cem'i var. Nedir o vasf? Al-ahlaku <gülüyor> ve Hiçbir insan Allah'tan başkasının, tabi ateistler hariç. Allah'tan başkasının yarattığına inanmaz. En basıl dinlere kadar herkes bir, bir büyük gücün yaratıcı olduğuna inanır. Sadece Allah'tan başka Rab'le edinirler. Küfürleri olur. Ama ateistlerin haricinde herkes neyi kabul eder? Allah'ın yaratıcı olduğunu. Bu sıfat kime ayettir, Kastır, alemlerin Rabbi olan Allah Azam Allah burada emirle halkı Beraber zikretmiş ki kanun koymak, emretmek kimin hakkı? Evet. Âlimlerin Rabbi olan Allah'ın hakkı. Evet. Fehuve subhanehu ve te'ala vehtesuz ebn-i tesabrı teşri'i ve tahlil ve tahrim. Evet. O Allah Azze ve Celle teşride helal ve haram koymada tektir. Fe'ddin la yakunu illa ma şera'ahu Te'ala. Din Allah'ın şeriat kıldığı şeyden başka bir şey değildir. Veleyse li ahadî en yüşra'a şey'en An şeyen, ma an ve la an sallallahu Evet, e, Hiçbir kimsenin Allah ve Resulun haricinde bir şey şeriatı mahkûm yoktur. Taşiri Allah'ın hakkı olan, sadece Allah'ın hakkı olan, onun ortağın olmadığı bir meselede tıpkı yaratmak rızık vermek gibi. من <gülüyor> kim bu noktada Allah'la tartışmaya kalkarsa o kafirdir müşriktir yani bu kanunu yapan bugün kimdir yeryüzündeki binlerce milletvekili parlamentolardaki her ülkedeki milletvekilleri teşrihi yetkisini kendilerinde görmekle teşrihi yapmakla böyle buna itikat etmeseler de bu fiili yapmakla beraber kafir olmuşlar Em len hum şurate enşereu lehum min Onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden onlara şeriat kılacak ortakları mı vardır? Fakala Azze ve Celle اِكْتَقَذُ اَحْبَارَهُمْ وَرُزْبَانَهُمْ اَرْضَابًا اِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنِ مَرْيَمْ Evet. Onlar rahiplerini ve onlar alimlerini ve abitlerini Allah ve İsa Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Burada dikkat edin. اَحْبَار وَالرُّهْبَان Hep ne diye tefsir ediliyor? Alim ve şey ra, e, haham ve rahip. Aham ve rahip değil. Ahhar ilmi olan alime denir, ruhban ilmi olmayan cahile denir. İbadisi. He. Yani bunun doğru tercümesi onlar alimlerini papaz mesleğindir. Papaz. Aham papaz. Ha papaz. Onlar aynı mı? Onlar Hristiyanların ve Yahudilerin verdiği bir unvan, isim yani kendi alimlerini ama burada dikkat edilmesi gereken yer ahbar ilmi olup da insanları saptıranlar amel etmeyen o ilimle ruhban da ilmi olmadan amel eden ve sapan kişiler. Evet. Taha al ahbar ve ruhban Onlar tek olan ilaha ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Allah'ın ortak koştuklarından münezzeh. ve Ruhban İşte bu uh, ahber ve Ruhban olanlar ne yapan insanlardır? Küfürlerine şübh olmayan, açık kafirlerdir, teşriyâ yapan kâfirlerdir. Lânnâhum Allah Teâlâ fi Allah Çünkü onlar Allah'la ruhubiyetinde mücadele etmişler ve Allah'ın şeriatını değiştirmişlerdir eğer ve Ve bu şeriat koyan adamlara itaat. Allah'ın şeriat kılmadığı şeylerde itaat hissediyor, Hani bahsettiğimiz o tafsiller haftalardan anlattığımız. Eğer bu noktada hissediyor, nedir bu? Bu şirk, şirk işlemektir, şirket tabi olmaktır diyor. Delil olarak da وَاَيْنَ تَعْتُمُهُ مِنَّكُمْ Ne dedin müşrikler? Siz dediler, kendilerini öldürdüğünüzü yiyorsunuz, Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz dediler. Doğru mu? Ölen hayvanı kim öldürüyor? Allah. Ve siz de kestiğinizde helal diyorsunuz. اِنَّهَ حَرَّمَ عَلَكُمُ الْمَيْتَ Öl ettiğinde haramdır diyorsunuz dediler. Bu nasıl oluyor? Allah'ın kestiği haram sizin kestiğiniz herhal. Cahil Müslümanları dahil düşürecektiler. Düşürecek Allah o zaman işte dedi ki Eğer onlara bu meselede itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz. Sadece bir hükmü değiştirmekte itaat etmek böyleyse varın siz tamamını değiştirmede istiba etmenin şerbini fesadınız. Peki bu hal haula müşerri. Bunlar hali nasıldır diye? Evet. İnne tavabe selbesh kadimen ve Önceki ve yeni bütün beşerin tavrutları. Kadra Allah Allah'tan delil olmadan Allah'ın teşri hakkıyla emir ve yasaklama hakkıyla tartışmışlardır Her dönemde böyle olmuştur. Firavun ve Firavun benzeri. Insan tad'ahu al-ihsaru va'r-ruhbanu li'anfusihim. E mas sadid değildir bunu yapan alimler ve abidler de kendi nefisleri için bunu yapmışlar. Helallerin haram yapmışlar. Ve harramu <gülüyor> bihin halal, fa ahallu bihi'l haram va harramu bihi'l halal. Helalle haram yapmışlar. Ve staalu bihi ala ibadillahi ve saru bi zalika arabadan min dun. Allah'ın kulları üzerinde istilada bulunmuşlar. Bu nedenle de onlara sahte rahipler olmuşlar. <gülüyor> Tabi müluk fi hadal sadece alimler ve abidler değil, şimdi diyor melikler de bu noktada Allah'ın hakkıyla ne yapmışlardır? Ee, mücadelede bulunmuşlar. Hatta <gülüyor> ma Hatta bunlar kendi sultanlarına devam ettirmek için de alimleri de yanlarına alıp bölüştüler bunu. Yani bu hakkı kendi aralarında bölüştüler. Dediler bak biz insanları kendimize ibadet ettireceğiz, tabi bunu söylemez hiçbir firavun da. E, bize din adamı lazım, bizim batılımızı hakikat gibi gösterecek. Dediler sultanın şu parçası sizin, bu parçası da bizim. Tabi bu kötü din adamları da derdi dünya olduğu için kendilerine para yağdıran melikleri ne yaptılar? Bu konuda hak sahibi kılmaya çalıştılar. Sonra da laikler geldiler. Senza <gülüyor> Önceden insanlar üç 5 tane alim ve cahile cahil olan abi de veya bir devlet enesi ibaret ediyorken sonra bu laik kafirler geldiler. Onlar ise parlamento işte üyeler meclisi gibi isimlerle bütün toplumu, bütün ümmeti kendi kendisine ibadet eden ve bu hakkı Allah'tan alıp bütün topluma veren bir küfrü insanların önüne sunulur. Önceden 3-5 taneydi, şimdi milyonlarca oldu, milyarlarca oldu. Bu hakkı Allah'tan alıp kendine gören bu kadar insan oldu. <gülüyor> sonra, hidayetten sonra tapaklıktan başka bir şey yoktur. Allah'ın kalbini, vahiy-i nurunu açtığından başkası için de bu meselelerin idrakına varmak yoktur. Allah kime hayır dilerse bu mesele anlamayı nasip eder. Kime de şerd dilerse bu meseleden onu mahrum bırakır. Allah hayır dilediklerinden kızsın. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhanakallahumma ve ee, bihammiz. Eşhadu ve la ilahe